Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken, Dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Razi, ayetin Yahudiler hakkında olduğunda tereddüt bulunmadığı kanaatindedir. Zira ona göre Yahudiler hakkında olduğunda şüphe bulunmayan 78. ayet bu ayete atfedilmiştir. Tefsir ve hadis kaynaklarında bu ayetin nüzul sebebi açıklanırken, ehli kitaptan bazılarının yeminin kutsallığını hiçe sayarak menfaat elde etmeye çalıştıklarını ortaya koyan olaylara yer verilir. Bu olaylar ayetin anlaşılmasında canlı birer örnek teşkil etmekle beraber esasen, burada ahiret inancına sahip olan herkese Allah'ı kendi sözüne kalkan yaparak hak gasp etmeye çalışmanın ağır sonuçları üzerinde düşünme çağrısı yapılmaktadır. Bu ayette Allah'a verilen sözü ve O'nun yüce adı ortaya konarak yapılan beyanları dünyevi çıkarlar uğruna satma eylemi hakkında yer alan ifadeler dikkatle incelenirse, bunun haram kılınan diğer birçok fiile göre, çok daha vahim sonuçları olduğu anlaşılır. Gerçekten, insanoğlu nefsinin tutkularına esir düşerek, günah ve cezayı mucip olduğunu bildiği halde, bazı yasak eylemlerden uzak duramasa bile, bu ayetteki ikaza rağmen, ahiret hayatının varlığına inanan hiçbir akıl ve izan sahibi, geçici, bazı dünyevi çıkar ve hazlar uğruna, ebedi ahiret nimetlerinden yoksun kalmayı, üstelik, Allah'ın kendilerini muhatap kabul etmeyip yüzüne bile bakmayacağı kimselerden olmayı, dolayısıyla onun engin af ve mağfiretinin kapılarını kendi eliyle kendi suratına kapatmayı, sonunda da elem verici bir azaba çarptırılmayı göze alma anlamına gelen bu çirkin yola tevessül etmez. Allah'ın bu kimselerle konuşmaması ve onlara bakmamasından maksat, onların, Allah Teala nezdinde hiçbir değerlerinin ve itibarlarının olmaması, onun gazabına müstahak olmaları, Allah'ın onları temize çıkarmaması, teskiye etmemesi, onları bağışlamaması ve günahlardan arındırmaması ya da salih kullarına layık gördüğü övgüden onları yoksun bırakmasıdır ki, bunlar kulluk bilincine sahip kişi için gerçekten çok vahim sonuçlardır. Kurtubi bu ayetten bazı hadislerde de açıkça belirtildiği üzere, lehine hüküm verilen kişinin gerçeği bilmesi halinde hakimin objektif delillere binaen verdiği kararın haksız kazancı helal hale getirmeyeceği hükmünün çıktığını belirtir. Daha önceki 69 ve 74. ayetlerde ehli kitaptan bazılarının Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e olan güvenlerini sarsmaya yönelik şaşırtma taktiklerine yer verilmiş ve onların gerçekte sadece kendilerini aldattıkları belirtilmişti. 78. ayette ise bir de kendi kitaplarındakileri yanlış aksettirmeyi hedefleyen bir şaşırtma taktiği uyguladıkları ve bile bile Yüce Allah hakkında yalan uydurdukları bildirilmektedir. Müfessirler genellikle 78. ayetin bir kısım Yahudiler hakkında olduğu kanaatindedirler. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Yahudilerin Tevrat'ı asli hüviyetine aykırı biçimde göstermek için değişik yollar denediklerine işaret edilir. İşte bunlardan biri olan ve bu ayette belirtilen dili eğip bükme, diye ifade edilen bu davranışın başka bir ayette açıkça Yahudilere nispet edilmiş olması bu kanaati destekleyici niteliktedir. Ayette geçen bu deyim ağzı eğip bükerek okumak suretiyle metni anlaşılmaz veya yanlış anlaşılır hale getirmeyi ifade eder. Ancak bunun icra tarzı hakkında farklı açıklamalar yapılmıştır. Zemahşeri Doğru şekli yerine tahrif edilmiş şeklini okumanın ya da kitapta olmayan ifadeleri ondakilere benzeterek okumanın kastedilmiş olabileceğini belirtir. Kaffal'den nakledilen bir yoruma göre, nasıl ki Arapça'da kelimelerin harekelerinde yapılan değişiklikle anlam değişikliği sağlanabiliyorsa, aynı şeyin İbranica açısından düşünülmesi uzak ihtimal değildir. Yanlış bilginin ne olduğunu açıklarken ise müfessirler daha çok ehli kitabın kendi kutsal kitaplarında özellikle Hz. Muhammed'in geleceğini ve onun sıfatlarını haber veren kısımları değiştirmeleri, anlaşılmaz hale ya da yanlış anlaşılacak bir şekle getirmeleri üzerinde dururlar. Bazı müfessirler de bu ayeti İbn Abbas'tan gelen şu rivayetin ışığında yorumlarlar. Kıyamet gününde Allah'ın kendileriyle konuşmayacağı ve kendilerine bakmayacağı kimseler, Muhammed hakkındaki bilgileri karmaşık hale getiren bir kitap yazıp onu Hz. Muhammed'i anlatan kutsal kitaba karıştıran, sonra da işte bu Allah katındandır diyenlerdir. Bununla birlikte sonraki iki ayetin içeriği dikkate alınırsa burada ehli kitaptan bir kısım din adamlarının kitabı mukaddesteki Baba kelimesinin evrenin sahibi, koruyan, gözeten anlamında olmak üzere Yüce Allah hakkında kullanılması gibi bazı mecazi ifadeleri çarpıtmalarından ve açıkça tek Tanrı inancını ihlal eden bir yola girmelerinden söz edildiği sonucu çıkarılabilir. Kitapta olmayanı ondan sanasınız diye ifadesiyle Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler ifadesinin aynı anlama geldiğini ve ikincinin birinciyi teyit için olduğunu söyleyenler varsa da, konunun inceliklerine inen bilginler, bunların arasındaki farkı şöyle açıklarlar. Kitapta olmayan her şey için bu Allah katından değildir denemez. Zira dini hüküm kitapla sabit olabileceği gibi sünnet, icma ve kıyasla da sabit olabilir. Bu izahta, Dini hükümlerin bilinmesi ve kaynaklardan çekip çıkarılması açısından İslami metodoloji ve terminolojiden yararlanılmışsa da, bunu şu şekilde anlamak uygun olur: Kutsal kitabe izafeten yanlış bilgi veya izlenim vermeleri iki yönde cereyan ediyordu. A, kitaptaki ifadeleri değiştirme; B, kitabı kendi kişisel arzularına ve eğilimlerine göre yorumlama. Kanaatimizce de konu Yahudilerin ilahi kelama sadakatsizliklerini anlatan diğer Kur'an ayetleri ışığında incelendiğinde bu iki ifade arasında böyle bir anlam farklılığının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu ayrım dikkate alındığında ayette Müslümanlara da şöyle bir ikazın bulunduğu düşünülebilir. Ehliyetsiz veya kötü niyetli kişilerin gerek hadis uydurmak gerekse Nasları keyfi yoruma tabi tutmak suretiyle bunlar Allah katındandır iddiasında bulunabileceklerine ve dini asli hüviyetinin dışına çıkarmaya çalışabileceklerine dikkat edilmelidir. Nitekim Müslümanlar asırlar boyu bu tür menfur çabaların acı sonuçlarını görmüş, bunun sıkıntısını yaşamışlardır. Bu iki ifade arasındaki farklılıkla ilgili diğer bir yorum da şöyledir… Çarpıtarak verdikleri bilgileri Tevrat'ı bilmeyenlere bunlar Tevrat'tandır diye takdim ederlerken, Tevrat hakkında bilgisi olanlara da bunların Hz. Musa'dan sonra gelen peygamberlere edilenlerden yani yine Allah katından olduğunu söylüyorlardı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren